Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'in davetine koşanlardan biri vardı. Esmer tenliydi, uzun boyluydu. Saçları kıvırcıktı. Bedenin teni gibi iç dünyasında da kara bulutlar vardı. Vicdanın ızdırabını Ruhunun kasvetini derinden duyuyor ama bir çıkış yolu bulamıyordu. Düşünen, arayan ve araştıran bir halin içindeydi. Hayatın anlamını soruyordu, sorguluyordu. Ama sahici bir cevap bulamıyordu. Putlara yönelişin anlamsızlığını belli boyutlarda kavruyordu. Putların önüne kaç kez süt kaymak koymuştu da o sütü ve kaymayı köpeklerin yediğini görmüştü. Putların Tam bir zavallı olduğunu anlıyordu. Ama kalbi bomboştu. Kalbi boşluktaydı. Kalbinin sahibini arıyordu. Kalbinin hakiki sahibini arıyordu. Kalbinin hakiki sahibi kimdi? Peygamber Efendimizin mesajını duyuyordu. Allah'tan başka ilahların temelsiz, anlamsız olduğunu öğreniyordu. Yaratanın, yaşatanın sadece o olduğunu öğretiyordu. Bu davet onun kalbini sarıyordu. Bütün varlıkların, tüm evrenin biricik Rabbi vardı. Eşi ortağı olmayandı. Bu çağrıya koşuyordu. Peygamber iklimine koşuyordu ve imanla şerefleniyordu. Bu güzel insan Bilali Habeşi Efendimiz'di. Habeşli Bilal'di. Afrika'nın en güzel insanıydı. Zaman gelecekti o güzelim sesiyle yeryüzüne, Rabbinin ismini sesleyecekti. Bütün insanlığa ezan-ı Muhammedi ile seslenecekti. Bütün varlıklar alemine en büyük Allah'tır gerçeğini seslendirecekti. Kıvırcık saçlıydı, uzun boyluydu, esmer tenliydi. Davudi yanık sesi vardı, oturmuş bir kişiliği vardı. Afrika'nın en güzel insanı, Acı ki bir köleydi Azgın müşrik Ümeyye bin Halef'in kölesiydi Köle efendisinden izinsiz bir şey yapamazdı Hele efendisinin rahatsız olduğu şeyi asla yapamazdı Köle mahkumdu Belli bir sınır içindeydi O sınırın dışına çıkamazdı Ama gönül sınır tanır mıydı? Gönül ferman dinler miydi? Gönle sınır konabilir miydi? Konsa bile bir anlam ifade edebilir miydi? Bilal Efendi'nin kalbi sahibini bulmuştu. O çoktan sahibine, Rahmana Rahime bağlanmıştı. Kalbi asıl sahibini bulmuştu. Kalbi artık boşlukta değildi. Kalbi bir oyana, bir buyana savrulmuyordu artık. Kalp asıl sahibiyle huzur ve sükun buluyordu. Afrika'nın bu en güzel insanı Müslüman olmuştu. Asli yörüngesini bulmuştu Ama bunun bedeli ağır olurdu Hem de çok ağır olurdu Zira Efendisi Ümeyye Bunu asla kabullenmezdi Bilal Efendimizin Müslüman oluşunu Asla kabul etmek istemezdi Hazreti Bilal Efendimiz Mümin oluşunu gizliyordu Ama ne zamana kadar Gizli kalabilirdi Yerin kulağı vardı Bugün yarın duyulurdu Ve duyuluyordu Efendisi Ümeyye duymuş ve çılgına dönmüştü Özellikle Bilal'i elinden kaçırmak istemezdi Böyle bir köleyi kolay kolay bulamazdı Uzun boyluydu Güçlü kuvvetliydi Ve son derece akıllıydı Soluğu Bilal'in yanında alıyordu Ümeyye burnundan soluyordu Ümeyye bağırıyordu Muhammed'in dinine girmişsin Bilal Efendimiz Saklamanın anlamsızlığını fark etmişti Evet diyordu onun dinine girdim. En büyük huzuru buldum. Ümeyye, hemen onun dinini terk edeceksin. Bilal Efendimiz, anlamadım. Dünyanın alt üstüne gelse bu dini bırakmayı dahi düşünmem. Ümeyye, kırbaçlayın diyordu. Bilal Efendimizin ellerini ayaklarını bağlıyorlardı. Ve bütün güçleriyle vuruyorlardı. Bilal Efendimiz, bu kırbaçların, bu dayakların altında ehad, Ahad, Allah bir, Allah bir'' diyordu. Ümeyi avazı çıktığı kadar bağırıyordu. ''Bütün gücünüzle vurun, ta ki putlara secde edinceye kadar.'' Kırbaçlar üst üste iniyordu. Bilal Efendi'mizse ise ahad'' diyordu. Ve Bilal Efendimizin takati tükeniyor... Yere yığılıyor ve bayılıyordu. Birel Efendimiz ciddi anlamda yıpranmıştı. Bedeni sanki kendinde değildi. Bütün bedeni lime lime olmuş gibiydi, acılar içerisindeydi. İkinci gündü. Ümeyye bin Halef diğer köleleriyle beraber yine Birel Efendimizin yanına gelmişlerdi. Birel Efendimizin ayakta duracak hali yoktu. Son derece halsizdi, bitkindi. Efendisi Ümey'e köşedeki putu göstererek haydi ona secde et diye bağırıyordu. el Efendimiz zorlana zorlana yürüdü. Puta iyice yaklaştı. Ağzında tükrüğünü topladı. Efendisi Ümey'e seviniyordu. Secde edeceğini sanıyordu. Ve el Efendimiz putun suratını tükürüyor ve arkasından da kendisini bile koruyamayan zavallı diyordu. Yasin suresinin 74 ve 75. ayetlerinde Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir buyuruluyor. Ümeyye bin Halef yerinden ok gibi fırlıyor, kudurmuş gibi Bilal Efendimiz'e tekme tokat giriyordu. Vurdukça vuruyor ama bir türlü hırsı dinmiyordu Fakat yorulmuştu Ümeyye bağırıyordu Mahallerin çocuklarıyla beraber Bu dinsizi sokaklarda sürüyün diyordu Bilal Efendimiz Mekke'nin sokaklarında Bir nesne gibi süründürülüyordu Çevreden hakaret sözleri yayılıyordu Tanrılarımıza sövüyor ha Kara yüzlü dinsiz Bilal Efendimiz ise O takasiz haline rağmen Ahad ahat diyordu Bilal Efendimiz'de de çözülme olmuyordu. Ümeyye bunu fark ediyor ve yeni yöntemler düşünüyordu. Onu kumlar üzerine yatırın. Göksüne de kaya parçası koyun. Canı çıksın diyordu. Öyle vakti Bilal Efendimiz'i kumsal alana götürdüler. Kum taneleri birer ateş parçacıklarına dönüşmüştü. Bilal Efendimiz'in sırtında dumanlar çıkıyordu. Hemen arkasından Büyük bir taş parçası getirdiler Ve Bilal Efendimiz'in göksüne bıraktılar Bilal Efendimiz Nefes almakta zorlanıyordu Derinden derine inliyor Ve Bilal Efendimiz Bayılıyordu Hazreti Bilal Uzun bir süre baygın kalıyordu Kendine geldiğinde Ümeyye Muhammed'in dinini terk edeceksin diyordu Bilal Efendimiz Ahad ahad diyorlardı O gün Uzun bir işkenceye maruz bırakılıyordu Üçüncü gündü Yine kumsal ağına götürülüyordu Vakit öğle vaktiydi Güneşin harareti kumları ateşe dönüştürmüştü Birel Efendimiz kumlar üzerinde yine süründürülüyordu Sırt bölgesinden dumanlar geliyordu Sonra da büyük bir taş parçası göksüne bırakılıyordu Birel Efendimizin takatı dermanı kesiliyor ve yine bayılıyordu İşkence edilen alana Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz geldiler. Ümeyye'ye sen hiç Allah'tan korkmaz mısın diyorlardı. Ümeyye ise onun itikadını sen bozdu. Kurtulmasını istiyorsan onu satın al da kurtar diyordu. Ebubekir Bekir Efendimiz ey Ümeyye benim senin dininden siyah bir kölem var. Bundan daha güçlü daha kuvvetli. Bir ala karşılık sana vereyim, kabul eder misin? Ümeyye kabul ettim ama Vallahi kölenin karısını da vermezsen olmaz. Ebu Bekir Efendimiz olur dediler. Ümeyye, vallahi ey Ebu Bekir Onun kızını da vermedikçe olmaz. Ebu Bekir Efendimiz olur dediler. Ümeyye, vallahi onlarla birlikte 200 dinar da üste vermedikçe yine olmaz. Ebu Bekir Efendimiz, sen ne utanmaz adamsın. Sürekli yalan söylüyorsun. Ümeyye, Latva Usse'ye yemin olsun, bu dediklerinden daha fazla bir şey istemeyeceğim diyordu. Ebu Bekir Efendimiz, tüm istediklerini veriyorum diyordu. Afrika'nın bu güzel insanı azat oluyordu. Özgürlüğüne kavuşuyordu demek doğru olabilir miydi? Asıl özgürlüğe, imanın aydınlığına koştuğu günlerde ulaşmıştı. Kalbini, rahman Rahim'e teslim etmişti Rahmanı Rahim'e bağlamıştı Dünyanın çalkantılar içerisinde Bir o yana Bir bu yana sallanan kalbini Ezel ve ebez sultanına bağlıyordu Kalbi sahibini buluyordu Asıl özgürlük Varoluş sırrına ulaşmaktı O zaman insanın özünde Bir açılım olurdu O zaman ruh aradığını bulurdu Değilse nefsinin arzularının Peşine takılıyordu bir arzudan diğerine koşuyordu. Bir arzusunu gerçekleştirmişti ama mutmain olmamıştı. Bir diğer arzusunun peşinden koşuyordu. Ona ulaşıyordu ama yine de doymuyordu. Yine huzur ve sükun bulamıyordu. Bir başka arzusunun peşine takılıyordu. Koşuyordu, ulaşıyordu ama yine tatmin olmuyordu. İnsan nerede, neyi arıyordu? Kalbin boşluğunu, midesini doyurduğunda... Doldura vereceğini sanıyordu. Tensel ihtiyacını giderdiğinde kalbi sükun bulacağını sanıyordu. Oysa kalp sadece sevgiyi arardı. O ancak sevgiye teslim olurdu. Elvedut olanın sevgisiyle sükun bulurdu, huzur bulurdu. Geçici sevgiler onu tatmin edemezdi. Onun kalbi kainatı kucaklayan enginlikteydi. O ancak Ezel ve Ebet Sultan sevgisiyle mutmayin olurdu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.